Arkası yarın. Lodos'ta güvercinler...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 İlkay Saran, Osman, Bilge Zobu Barlas'la Feryal evlenmek amacıyla ailelerine haber vermeden gelmişler İstanbul'a. Bu büyük şehrimizde yaşamanın kolay olmadığını anlamaları fazla zaman almamış elbette. Daha otobüsten iner inmez müthiş bir karşılamış gençleri. Barlas'ın yanında bir de tavanca varmış. Bu tabancadan kurtulmak isteğiyle toprağa gömmek için girdikleri parkta Ekrem Bey bir bankta uyuyormuş. Balasla Feryal yaşlı adamı donmaktan kurtarmak için uyandırmışlar. Ekrem Bey'in nedense kanınsınmış gençleri evine davet etmiş. <gülüyor> Neden parkta yattığını da onlara anlatmış. Meğer Ekrem Bey'in sıkıntısı yıllar önceki aşkı ile ilgiliymiş. O günkü gazetede sevgilisinin ölüm haberini okumuş. Ekrem Bey'in eski sevgilisiyle ilgili öyküsünü anlatmasından sonra gençlerin gözü salondaki doldurulmuş güvercinlere takılmış. Ekrem Bey onları çok sevdiği için özgürce uçmalarına izin vermediğini sonra da elleriyle boğup doldurduğunu anlatınca gençlerin gözü korkmuş Ekrem Bey'de. Kepenkler de kapandı üzerimize. Bakalım şimdi ne yapacağız? Adamın kendi evinin işlerine karışacak değiliz ya... İster kepeklerini kapatır ister pencerelerini açar. Bu kadar sıkıntıya da katlanıver artık. Ne sıkıntısı Barlas? Hapsedilmekte olduğumuzu görmüyor musun? Osman Efendi ile karısı da gittikten sonra şahidimiz bile kalmayacak. Aa, sen de abartıyorsun ama. Tuhaf biri olduğunu kabul ediyorum ben de ama ne çıkar üç beş gün dayanmaktan? Niye şu güvercinlerle bir tutuyorsun kendini? Kendimi güvercinlerle bir tuttum falan yok... ...gerçi durumumuzun da bu içi doldurulmuş güvercinlerden daha ferahlatıcı olduğu söylenemez ya. Ah, Osman efendi olmalı. Gel. Kusura bakmayın. Rahatsız ettim. Bir eviniz var mı diye soracaktım da. Ee, sağ olun bir isteğimiz yok. Ee, şu kepenkleri hep kapatır mı Ekrem Bey? Aman kızım bunu söylemeye geldim ben de. Biz de gidince yalnız kalacak Ekrem Bey. Bari siz yalnız bırakmayın onu. Ne de olsa yaşlı adam. Bir hal gelmesin başına. Ne gelecek ki? Sinirlidir. Çabuk parlar ama özünde iyidir Ekrem Bey. Belli ki sizi de çok sevdi. Yani diyorum ki ee? ne, ne bileyim <gülüyor> şu güvercinler falan karıştırmasın kafanızı. Biz gittikten sonra yalnız bırakmayın adamcağızı. Kimi kimsesi yok da... Belli ki çok seviyorsunuz Ekrem Bey'i... Yıllardır yanında çalışıyoruz... Ekmeğini yedik... Çok iyiliği dokundu bize... E şu kepenkleri hep kapatır mı diye sormuştum... Lodoslu havalarda kapatır sadece... Lodos dinene kadar değişik biri olup çıkar... Her şeye sinirlenir... Salonda gezer durur sabahlara kadar... Uykusunda bağırıp birilerini çağırır... Ama şey... Bunlar korkutmasın sizi... İlk defa böyle mutlu görüyoruz onu. Hiç dostu olmamış şimdiye kadar. Yapayalnız bir adam işte ne yapsın. da havalarda kendini kaybediyor demek ki. Lodos dindikten sonra... ...bir gün kadar odasından hiç çıkmaz. Yaptıklarından utanmış gibi sessizce işine gider sonra. İlginç bir durum. Doktora falan görünse bari. Anlattıklarından sakın söz etmeyin. Yanında kalacaksınız diye anlattım bunları size. <gülüyor> Sağ olun. İyi ki de anlattınız. Doğrusu korkmaya başlamıştık. Yo hayır hayır korkmayın korkmayın. Kimseye zararı dokunmaz Ekrem Bey'in. Suyuna gidin yeter. <gülüyor> ne yapalım suyuna gideriz biz de. Başa gelen çekilir Öyle değil mi Feryal Ya ya zaten zaten biz fazla uzun kalmayız oğlanın evinde. En geç bir haftaya kadar döneriz. Bu saatinde yine barlastır mutlaka ah, Hiç uyumaz mı bu olan? Kim o Benim benim Ekrem bey biraz önce dışarı çıktı Nişanlınızı kaldırsanız da ee, Dur biraz şu kapıyı açayım da öyle anlat ah, ah, Bir şey ee, Ekrem bey dışarı çıktı biraz önce Üzerine ceket bile giymeden hem de Uykusunda dolaşır gibiydi Bizim elimizden bir şey gelmiyor aman kızım Nişanlarını kaldırsan da Osman efendiyle birlikte gitseler peşinden Allah diyorum. Allah gecenin bu saatinde Niye sokağa çıkar ki bu adam <Gülüyor> Barlaz Barlaz uyan hadi aç şu kapıyı Tamam tamam Ne oluyor ya kıracaksın kapıyı Ne oldu Feride Uyanıracaksın herkes. Herkes uyanık zaten. Hadi çabuk giyin, çabuk aa, oyalan. Aa, hadi. Ne bu telaş, yangın mı çıktı? Ekrem Bey bu saatte dışarı çıkmış. Aa, bu saatte mi? Evet, evet uykuda gibiydi. Bir tuhaf bakıyordu gözlere. Aman evladım, çabuk ol, ne olursun? Bizim beyle birlikte gidin peşinden. Hadi gidelim bakalım. Ay, bu evde yaşamak da askerlik gibi. Birinin kapı önünde sürekli nöbet beklemesi gerek atmaşla. ...ki bu adam. Belli mi olur beyim? Boşluğa dikmişti gözlerini. Kapıyı arkasından çekip çıktı işte. Bu saatte nereye gidiyorsunuz diyemedin mi? Onun işine karışmak bizim ne haddimize? Zaman kaybetmeden arkasından gitseydin keşke. Güvercinliğe gittiğini sandım baştan. Odama gidip üstümü başımı değiştirene kadar... ...tabii biraz zaman geçti. Güvercinliğe vardığımda da... ...Ekrem Bey'in orada olmadığını gördüm. Sokağa bakmadın mı? Baktım baktım ama kimsecikler yoktu sokakta. Koşup eve girdim Sizi uyandırması için de hanımı yolladım of, Nasıl da istiyor Keşke bizi uyandırmakla zaman yitirmeseydin Peşinden koşup yakalasam da bir işe yaramazdı ki beyim Ekrem Bey'i eve dönmeye ikna edemezdim Zorla getirirdin sen Aa, de Koskoca Ekrem Bey zorla getirilir mi eve? E Neden getirilmeyecekmiş? Maşallahım var senin <gülüyor> Çok yakıcısınız beyim ee, bu Ekrem Bey çok mu zengin? Bilmiyor muydunuz? Daha dün sabah tanıştık onunla. Hayret sizi yıllardır tanıyormuş gibi. <gülüyor> Nedense çok sevdi bizi. Ee, daha önce de gece yaraları çekip gittiği oldu mu bu evden? Dün geceye kadar böyle şey yapmazdı ama dün gece hiç gelmedi eve. Sabah karşı da birlikte geldiniz zaten. Sıkıntısını atamıyor adam. Bir sıkıntısı mı var Ekrem Bey'in? Hiç olmadığı kadar keyifli görünüyor oysa. Eee... <gülüyor> Anlattım mı size sıkıntısı? Aa, uzun mesele, boş ver. Ee, sen şimdi bana gidebileceği yerleri söyle bakalım. Koskoca şehir bu beyim. Ekran Bey zengin adam. istediği yere gider. Ee, buralarda bir park var mı Osman Efendi? Evet, deniz kenarında bir tane var ama... Aa, yok, yok yok yok, deniz kenarında değil. Şöyle daha gerilerde olacak. Bilmem ki. Yakınında sabaha kadar açık bir lokanta vardı. Bizim ömrümüz evin içinde geçer beyim. Kırk yılda bir çıkarız dışarı... Hele gecelerin ne olur, ne biter hiç bilmeyiz. Göya İstanbul'da yaşıyoruz ama... ...bakmasın. Ah şu taksiye bilelim Osman Efendi. Taksi! <Gülüyor> Umarım bulurlar Ekrem Bey'i. Yaşlı adam, hastalanmasa bari. Aksiliği görüyor musun? Yarın da gidecektik ya. Nereye gider ki bu adam Düşünüyorum da çok anlamsız geliyor Gecenin bu saatinde üzerine de bir şey almadan hem de Dışarıyla tüm bağlantılarımızı keselim diyerek Kepenkleri kapattı Güvercinliğe baktı ve yanımıza geldi Bütün gece keyfi yerindeydi Tüm olanları unutmuş gibiydi Yıllardır yanında çalışıyorum ama Bu kadar neşeli olduğunu hiç görmemiştim inanın Sizinle birlikte gençleşmiş gibiydi Benimle konuşmazdı ama akşam yemeğini hazırlarken mutfağa gelerek şaka bile yaptı. Kepenkleri kapattıktan sonra öğleden sonraki tuhaflığından iz kalmamıştı. Akşam yemeğinde o kadar komik şeyler anlattı ki biz bile şaşırdık onun bu durumuna. Yok <gülüyor> Yo, hayır bir şey olmalı mutlaka. Yoksa niye fırlayıp gitsin ki adam? Ee, biz yattıktan sonra ne yaptı Ekrem Bey? Her gece yaptıklarını. Önce kitap okudu biraz yazı yazdı. Sütünü getirdiğimde şuradaki küçük teybi dinliyordu Teybi mi? Evet e, e, salona girdiğimde kıstı sesini ama yine de kasetteki konuşmaları duyuyordum Konuşmalar dedin müzik dinlemiyordu yani Yo, Hayır öyle şarkı türkü dinlemez Ekrem Bey Toplantılarını kasete alıyor yanılmıyorsam İşte bakın e, kasetlerini de şu dolapta biriktirir Filmlerdeki gibi ufacık bir teybi var zaten. E ben şu teybe baksam fena olmayacak. Ama bir dakika bu doğru olur mu bilmiyorum. Ekrem Bey çok kızar özel eşyalarının karıştırılmasına. Sen söylemezsen nereden bilecek? E, bilmem ki. <gülüyor> de dinlediği bir şeye canı sıkıldı belki de. Bunu öğrenmenin tek yolu o kaseti dinlememiz. Ama Ekrem Bey kızacak. Bırak şimdi Ekrem Bey'in kızmasını. Canını sıkan bir şey olup olmadığını öğrenmeliyiz önce. Hah, i̇çinde duruyor kaset. Son olarak bunu dinlemiş olmalı. Biraz da geriye sarayım. Aa, tamam. Bu adam deli Barlas. <gülüyor> zaman zaman dengesizliğini ben de farkındayım. Şey... Ama sizin sesiniz bu. Hem bize çok Bizi yalnız bırakıp Hücağı odadan ya. çıktığında teybe açmış olmalı. Şey Aa, demek bunun işe fırlayıp gitti. Gelince. Ne, ne de konuşmuştunuz de, ki? Güvercinleri yaptıklarını <gülüyor> duyunca korkmuştuk ondan. <gülüyor> Delinin biri sanmıştık onu. Bize bir zararının dokunmasından korkmuştuk. Yoksa, yoksa size de mi güvercinleri kendisinin öldürdüğünü anlattı? <gülüyor> <Ha>. Evet. <gülüyor> Kendini yalnız bırakmamaları için <gülüyor> boğuyormuş onları. Ah Ekrem Bey ya. Bize de anlatmıştı aynı şeylere Size de mi Bize de ya Fakat bunca yıldır burada yaşamamıza rağmen güvercinye bir güvercinin bile girdiğini görmedim daha Osman efendinin güvercini kaçıran kediyi tüfekle vurduğunu da anlattı <gülüyor> Bizim bey mi vurmuş kediyi Bizim bey ha Evet <gülüyor> Ay emir adam şey Ekrem bey Nasıl da kandırmış sizi ...Osman Efendi askerde bile becerememiş ateş etmeyi. Bu yaştan sonra mı öğrenmiş tüfek tutmasını? <gülüyor> yalanlarına, o yalanlarına bizim beyi de ortak etmiş olmalı. Yani güvercinleri boğması, hapsetmesi hepsi yalan mı? Kandırmış sizi kızım, kandırmış. O kadar çok sever ki hayvanları... ...yemek artıklarını bile mahallenin başıboş hayvanlarına verir. Niye kandırsın ama bizi? <gülüyor> Ekrem Bey'in işine akılsır erer mi kızım? O ciddi görünüşünün altında... ...musip biri saklı aslında. İşine o kadar kaptırmış ki kendini... ...hayatını bir türlü yaşayamıyor adamcağız. Yaptığı kadar bu gece olduğu gibi... ...ummadık sonuçlar doğuruyor ama. <gülüyor> Yaşlı adam işte. Bir an evvel bulsalar bari. Çabuk Osman efendi. Bir an evvel bulmalıyız Ekrem Bey. I. Onun buraya geleceğini nereden çıkardınız? E, işte? Ekrem Bey'le bu parkta tanıştık. Burada da bulamazsak bütün İstanbul'u aramaktan başka çaremiz kalmayacak. Ne diyeyim İnşallah buluruz. Hay aksi burada da yok. Polise mi haber versek acaba? Polise ne diyeceğiz bey? Ekrem Bey gece yarısı fırlayıp sokağa çıktı diye miyiz? Eve döndüğünde perişan eder bizi. Bir dakika bir dakika beyim Baba bak şu ağaçların altında bir karaltı var gibi Evet evet evet Evet Birisi var orada Baksana ağacın altını kazıyor Ekrem Bey bu Evet evet o ah, Yavaş Osman Efendi Korkutmayalım adamı Bakarsın silahı falan vardır Öyle silah milah taşıyacak adam değildir Ekrem Bey Hem silah da olsa bize ne yapacak ki yani Beyim, beyim Ekrem, Bey, Ekrem Bey Ekrem Bey Beyim Beyim <gülüyor> Nasıl tahmin ettiniz? Benim burada olduğu, olacağımı... Ee, evin yakınlarında bulamayınca buraya gelebileceğinizi düşündüm. Aman beyim, elinizdeki o tabanca da neyin nesi? Korkma Osman Efendi, korkma. Akıllının biri kendini daha başında sanmış anlaşılan... ...belli ki ağzığına bir buraya gömmüş tabancasını. Şey nereden aldınız? Nasıl yani? yani gö gömülmüş tabanca diyorum. Nasıl bulabildiniz? Ee, o da benim sırrım işte. Kimileri vardır karda yürür izini belli etmez. Kimileri de toprağa gömdüğünün yanından geçerken bile tepinir durur. Üstünü örttüğü çukurun toprak sertleşsin diye... Ee, o akşam anlamanız mümkün değil Feryal evet. söyledi değil mi? E, hayır kimse söylemedi Boşuna meraklanma Al şu tabancayı bakayım Eve gidene kadar sakla Olmadık birinin eline geçmiştir Diye ödüm patladı Nasıl anladığınızı söylemeyecek misiniz? Dediğim ya canım o benim sırrım Dua et ki Yaptığın hata bir gezinde almasındır Ya benimki gibi 50 sene sonra ortaya çıksa Ne yapardın? Mm huh? -hmm. Gizlice kaydettiğiniz konuşmaları dinleyince tabancayı parka saklamış olduğumu anladınız demek. Ne gömdüğünü zaten biliyordum. Parktaki davranmışlarınla hemen belli etmiştim bir şey sakladığını. Lokantaya giderken özellikle yolunu değiştirip o ağacın altında durdun. Üstelik de anlamsız içinde olduğun yerde sayma talimine başladın sonra. Soğuktan sertleşmişti toprak. Derine gömemediğim için birinin dikkatini çekmesinden korkmuştum. Kaseti de oraya ne sakladığını. Anlamış oldum böylece. Önce seni de uyandırıp birlikte gitmeyi tasarladım. Ama gizlice konuşmalarınızı dinlediğimin ortaya çıkmasından utandım. Ne yalan söyleyeyim. Teybi çalıştırırken kötü bir niyetim yoktu. Sadece oynadığım oyunun sizde yaratacağı etkiyi merak ediyordum. Ne kadar şaşırdığımızı dinleyip kahkahalarla gülecektiniz öyle mi? Öyle yani üzgünüm ama öyle galiba... Beni yeterince tanımadığınız için kolayca kandırabilecektim sizi aklıma bir anda geldi şu güvercin masamı şeytan dürttü yani <gülüyor> saflarınızı görünce dayanamadım yalanımın ortaya çıkmaması için de Osman efendileri yollamaya karar verdim böylece onların her şeyi anlatacağını biliyordunuz tabi ama oyunumu sürdürebilmem için gerekliydi bu. iyi güldünüz mü bari köpekleri <gülüyor> kapatırken güleceğim kadar gülmüştüm zaten o şaşkın suratlarınız ...görpmeliydiniz. Güvercileri <gülüyor> boğduğunuzu söyleyince... ...sanki gırtlağım <gülüyor> sıkılıyormuş gibi geldi. <gülüyor> kızarmandan kızarmandan belliydi gözlerin büyümüştü korkudan, kocaman olmuşlardı. Ele var lan beni kandırmak için numaralar yaparken bayılıp külledik de. Artis Davranışlarınız o kadar gerçekçiydi ki hiç belli etmediniz numara yaptığınızı. İçimden var varlatıyordum ama reng vermek için de canım çıkıyordu yani. Çok. Çok şaşkındınız. Yalnız e, olsanız şaşınmaz mıydınız? Kimsemiz yok İstanbul'da. Düşünsenize amcamların Tekirdağ'a gideceklerini bile unutmuşum aceleden. Her zamanki dalgınlığı. E, yapın bu. Etraflıca düşünmeden hareket edince yanlış işler yapıyorum. Ya tabancayı yanına almak da yaptığım bir başka yanlış. E, Feryal'in babasının olmadık bir yerde karşımıza çıkabileceğini düşünmüştüm. E, peki gerçekten o tabancayı kullanabilecek mi? <gülüyor> yok canım sadece korkutmak amacıyla aldım. İçinde mermi bile yok. Ha bak bir Çin atajızı vardır. Dolu tabanca sadece bir tarafı korkutur. Ama boş bir tabanca iki tarafı da korkutur. Ya, gerçekten de doğru. Ya işte böyle Avukat Bey. Tüm olanları anlattım. Söylediklerinizde ciddi misiniz? Elbette Sankami. ciddiyim. Şaka yaptığımı gördün mü? Yok yok. Yo. Kusura bakmayın. ...o kadar şaşkınım ki ne diyeceğimi bilemiyorum. Şaşkınlığının ne anlıyorum. Seninle yıllardan beri birbirimizi tanıyorum. Ya. Ama böyle şeyler yapabileceğimi... ...aklından bile geçirmiyordun değil mi? Öyle. Doğrusu ya benim de bir anda aklıma geldi bu fikir. Tatil yapmak hakkım ya. Yani. Ama şirketlerinizdeki tüm görevlerinizden ayrılıyorsunuz. Evet, evet tüm görevlerimden. Şirketlerimi de kuracağımız vakfın idaresine bırakıyorum. Örnek bir davranış içerisindesiniz ama pişman olmayasınız. Yasal düzenlemeleri bir an önce yap istiyorum. Şu sahipsiz hayvanları korunucu çiftlik konusunu da sakın unutma. Hepsini tek tek nota aldım. Siz meraklanmayın. <gülüyor> güzel ekran? güzel. Barlas'la Feryal balayından dönünce de bu evi onlara bırakacağım. Ya siz nerede oturacaksınız? Çiftlikte. <gülüyor> Hayvanlarla kalacağım. ...evin arkasında büyük bir güvercinlik yaptıracağım ilk iş olarak... ...Lodos'ta sığınacak yer bulamayan güvercinlere açacağım kapılarını... ...Lodos'ta yürümek bile zordur. Lodos bu dost. Lodos fırtınaya düşmeyi görsün insan. Lodos'ta güvercinler adlı oyunumuzun 5. ve son bölümünü dinlediniz. Başka bir oyunda buluşmak üzere hoşçakalın.